Very good, very good. Açık mı <gülüyor> mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli. Bugün günlerden Perşembe ve programı dinliyorsanız saat 11.30 olmalı. Umarım öyledir. Bugün programda konuğum Tayfun Serttaş. Hoş geldin Tayfun. Hoş buldum. Yorgunsun. Bu bir band kaydı sevgili dinleyiciler. Çok keyifli bir sergi ve keyifli bir kitaba doğru zaman hızla yaklaşırken...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 e, mekan açıldıktan sonra ve ilk defasında İstanbul'da doğrudan mimari ve sanat arasında çalışan bir mekan oluştuktan sonra e, Serva ile konuşurken böyle bir e, fikir ortaya çıktı ve e, ne yapabiliriz derken zaten benim hali hazırda bekleyen bir proje vardı ve belki bunu ayağa kaldırabiliriz hı hı. dedim. E, proje kısaca İstanbul'daki bütün e, mimar yazıcılarının yalnızca Beyoğlu değil e, 19. yüzyıl modernleşmesine ev sahipliği yapmış semtlerdeki özellikle işte Eminönü sirkeci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 Başlanan e, mimarların yaptıkları binalara isimlerini, soy isimlerini bazen tarihle, hı hı. bazen mimar unvanıyla, bazen e, architect e, engineer yani e, müteahhit ya da e, mühendis e, sıfatıyla... Hı kendilerini tanımladıkları ve aslında mimaride bireyselleşmenin oluşmaya başladığı dönemin elimizdeki en büyük e, kanıtlarıdır. Hı hı. Mimar yazıtı e, önceki dönemin anonim mimarisinden farklı olarak e, batılılaşma dönemi e, ya yani apartmanlaşmayla beraber hı hı. gelen aslında batılılaşma dönemi sonrasının çok karakteristik e, unsurlarından bir tanesi bina üzerinde görebileceğiniz Mimaryası ne işe yarar aslında o dönemin ortamında mimaryası da en çok e, reklama yarardı. Hı hı. Çünkü bunların büyük bölümü saray mimarları değil yani bu sergide bir balyanlar, fosattiler, bir e, aronkolar yok. E, daha fazla e, orta alt sınıf diyebileceğimiz mimarlar büyük bölümü Avrupa'dan gelmiş konsolosluk işleri için buraya gelmiş. Hı hı. E, bakmış şehirde bir para var e, kalmak istemiş birkaç apartman yapmış gitmiş bazıları sadece hayatı boyunca bir bina yapmış hı hı. E, insanlar. Aslında bu... sivil mimarlı, yani o dönemin sivil mimarlarının imzaları bunlar. Aynen o dönemin saray mimarısının yanında Hı -hı. oluşmaya başlayan sivil mimarlığının aslında o dönemki en büyük kanıtları elimizde. Ve bu mimarlarla ilgili de çok fazla fikre sahip değiliz. Bugün birçoğunun sadece isimleri ya da bir Google'da bir arama motoruna girdiğimizde çok küçük basitçe bir biyografik bilgiye monografik bilgiye dair ulaşmak neredeyse mümkün değil. Tabi.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 Ee, bu, ...görünür olma evet, başladı. Evet, görünür olduğu ve, ve meslek oturduğu evet, de evet ve belki modern anlamda oturduğu e, süreç... ...ve aslında aynı zamanda onun da mimarları, onun da öncüleri. E, 1870 önemli bir tarih çünkü Tanzimat Fermanı'nın tanıdığı hı hı. haklar var. E, göreli haklar, e, şehirde bir para var... Osmanlı batılılaşma dönemine gir giriyor. Bu çok net. Büyük Pera yangını yine hı hı, aynı tarihlerde hı. ve Pera'da büyük bölümü o dönem konak olan ve ahşap olan yapıların daha sonra dönemin yaşam standartlarına daha uygun olarak apartmanlaşmaya açılması ve o boş arazilerin bu mimarlar için iyi bir kulvar olması belki bir etken olarak düşünülebilinir. Ve yarım asır gibi kısa bir sürede zaten son Cumhuriyet devrimi yaşanıyor ve mimarların hepsi.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 Bugünkü Hı -hı. anlamda bir mimardan söz etmek çok güç. Ee, o ara dönemin ilk mimarlarıyla e, bugün arasında da bir karşılaştırma. Kısaca ne yapıyorum mimar yazıtlarıyla? Onu evet, aslında onu onunla ilgili şey de soracaktım. Yani çünkü sergi e, başlı başına kendisi zaten ha -ha. ilginç bir durum olacak ve ziyaret edilebilecek. Ben istiyorum ki burada e, o e, deneyimin dışındaki bazı şeyleri de konuşalım. Mesela belki araştırma e, sürecinde... ...şeylerle ilgili bir şeyler... ...ben bir mimar yazıtıyla ilk defa... ...aslında Beyazıt tarafında tanıştım... ...çünkü benim okulum İstanbul Üniversitesi... ...ilk üniversitem yani lisansım... ...Fenedebiyat Fakültesi'ydi ve biz oradan... ...ara sokaklardan inerek Galata Köprüsü'nü... geçer Beyoğlu'na gelirdik okuldan sonra ve... ...herhalde Taşçıyan'a ait... ...bir yazıttı... ...onu hatırlıyorum yani... ...üniversite hı hı. birinci, ikinci sınıfta ...tekrar dönüp onu fotoğraflamıştım...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 E, bu aslında sanatın da geleneğidir. Belki sanattan mimariye intikal etmiş bir bu, e, sahiplenmedir. Çünkü kentsel Hı -hı. mekanın yaratılması aslında o tartışma mimarlar arasında da çok fazla e, yapılır. Hı -hı. Şöyle ki mimarı bilinmeyen yapılar artmaya başladığı zaman kentte bu Hı -hı. bahsettiğin yaptığın yapının sorumluluğunu almak külfetinden de seni özgürleştirdiği aslında için... Yapının niteliğinden, kentsel mekana kattıklarından Aynen. ya da yarattığı diğer problemlerden bir bakıma kendi sorumluluğunu Aynen. bırakmış oluyorsun Aynen. gibi oluyor. Ama ne kadar çok bilinirlik artarsa bu sefer onun da bütün yarattığı Aynen. her şeyi yükleniyorsun. iyi olumlu ya da olumsuz Hı -hı. anlamda. Bu aslında meslek pratiğinin profesyonelleşmesinin de önemli göstergelerinden bir tanesi. Tam da bahsettiğin gibi o yazıtlarda o meslek alanının özellikle sivil anlamda evet. örgütlendiği bir tarihe denk geliyor evet. değil mi?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 Açık Mimarlık Programı devam ediyor. Ben Hasan Cenkdereli, Tayfun Serttaş konuğum. Ona tekrar teşekkür ediyorum. Bu yorgunluğu içerisinde hmm. bana vakit ayırıp e, sizlerle beraber ayın 31'inde Studio X'te açılacak olan sergisini... ...ve aynı zamanda da lanse edilecek olan kitabın detaylarını ve gizemli bilgilerini bizle paylaştığı için <gülüyor> tekrar hoş geldin. Hoş buldum. E, biraz kitaptan bahsedelim. Issız Kent Üçlemesi. Evet.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 bir çöpçünün bütün, elinde de... mesela bütün mimari projelerde de öyle oldu Tabii. yani mesela o benim bahsettiğim orta direkt mimarların hiçbirinin projelerine ulaşamıyoruz onların hı hı. da akıbeti böyle oldu ee, birçok insan özellikle cumhuriyet sonrası ve çok sistemli burada problemler yaşanırken okul müdürleri hı hı. E, bile belli endişeler taşıyıp okula dair özel evrakları evlerine taşıdılar ve ikinci üçüncü kuşak jenerasyonlar bunlara hiçbir değer veremeyip bunları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 Ve e, buradan dediğin gibi aslında bireyin birey olduğuna dair Yani bir tarafta mimar diye bir şey var Bir tarafta evet. birey mimarlar var Ama telefon defterleri, reçeteler, e, notlar, hatıralar, e, ofise ait materyaller hı -hı, hı -hı. Bugün hiçbiriyle karşı karşı değiliz hı -hı. Bu zümre yok aslında hı -hı, hı -hı. Ve ki aslında bu zümre modern bireyin oluşması ne kadar etkili ve önemli tabii. E, Ve tabii ki o... E,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 E, Monceri gibi yaşayanlar oldu Ama hı hı. onlar e, Birinci Ulusal Mimari akımıyla devam ettiler e, Evet yerli azınlıklardan Olanların e, mümkün hı hı. Ama bunların Levanta. içerisinde Bir iki tane belki bilinen Vardır mezarı hı hı. Ve bu insanlar hiçbir zaman tabi zaten kendi cemaatleri içinde o dönem önemli olmaktan Bir adım öteye geçemedikleri için ve aslında Hiçbir de sarayın gözüne giremediği için tam olarak hı hı. E, Öyle bir anıtsal durum da yok Yani birçoğunun mezarı da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 Stüdyo X İstanbul'da çünkü Stüdyo X dünyada 9 ülkede daha var <gülüyor> ee, Tokyo'da falan değil <gülüyor> <gülüyor> Güzel. onu belirtelim Tabii. İstanbul Stüdyo X'te evet. hemen Fındıklı'da <gülüyor> Mimar San'ın Karşı Çaprazı bu gökkuşağı boyanan merdivenlerin ünlü merdivenlerin evet. iki bina evet. yanındayız hemen. Ee, tabii konu çok geniş yani burada evet. 10 dakikada 20 dakikaya sığdırmak belki biraz da çok e, şey gibi, ö, gelebiliyor. Anca bir giriş gibi. Ama e, üzerine çalışıldıktan sonra ve mimarlara o dönemin birey mimarlarına adlanan belki bu mezarlıkla biraz haşeneşli olduktan sonra bence izleyiciler de sergiden biraz daha farklı çıkacak ve kente belki biraz daha farklı bir gözle yaklaşmaya başlayacaklar. E, acikmimarlik.blogspot.com adresinden ekstra bilgileri burada konuşamadığımız şeyleri de ben Tayfun Serttaş'tan rica edeceğim hı hı, onları da paylaşma fırsatımız olacak e, çok teşekkür ediyorum katıldığın rica için ederim. sizlere de iyi günler diliyoruz açık mimarlık mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmam.